Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Hollanda Tarım Bakanı Karola Schoten, kabuklu canlıların daha fazla acı ve stres yaşamasına neden olan pişirme yöntemlerine son verilmesinin olumlu bir adım olacağını söyledi. Hollanda'da birçok restoran ve şef de bu tür pişirme yöntemini kullanmayı bırakıyor. Hollanda parlamentosunda temsil edilen Hayvan Hakları Partisi, İngiltere'de yapılan bir araştırmayı gündeme getirerek su ürünlerinin canlı canlı pişirilmesine son verilmesini istedi. London School of Economics uzmanları tarafından yapılan araştırmaya göre yengeç, istakoz ve ahtapotlar canlı canlı kaynar suya atıldıklarında çok fazla acı ve stres yaşıyor. Hayvan refahı konusunda çalışmalar yapan çok sayıda kuruluşta yıllardır bu tür pişirme yöntemine son verilmesini istiyor. Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanı Schouten konunun Avrupa Birliği düzeyinde de ele alınacağını belirtti. Mevzuatın Avrupa genelinde hayata geçirilmesinin biraz daha zaman alacağını söyleyen Schouten en sorumlu hazırlık yöntemi konusunda da araştırmaya başladıklarını söyledi. Ahtapot yemek zaten bilinçli ve zeki bir uzaylıyı yemekten pek farklı değil. Uzaylı ahtapotlar gelip bizi yese pek farklı olmazdı herhalde bir de üstüne üstlük bizi kaynar suya atsalardı. Yeni bir değerlendirmeye göre Batı Hint Okyanusu'ndaki tüm mercan resifleri küresel ısınmaya ve aşırı avlanma nedeniyle önümüzdeki 50 yıl içinde yok olma riski altında. Seyşellerden Mozambik kıyılarında, Delagoa bölgesine ve Güney Afrika'ya kadar resif sistemleri 2070'lerde büyük bir biyolojik çeşitli kaybıyla karşı karşıya kalacak. Bu kayıp sonrasında resifler gıda kaynaklarını ve yüzbinlerce insanın geçim kaynaklarını tehdit ederek işlevsel olarak yok olma riskiyle karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Nature Sustainability dergisinde yayınlanan çalışma, Batı Hint Okyanusu çevresindeki 10 ülkede mercen risklerini inceledi. Bir bitki veya hayvanın yok olma riskini incelemek için kullanılan yönteme benzer şekilde, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin, yani IUCN'in, ekosistemlerin kırmızı listesini kullanarak 11 alt bölgenin sağlığını analiz etti. Değerlendirme özellikle, Ada ülkelerindeki resiflerin ağırma olaylarını yaygınlaştıran küresel ısınma sonucunda yükselen su sıcaklıkları nedeniyle tehdit altında olduğunu bulurdu. Doğu ve Güney Madagaskar, Komorlar ve Maskeren adalarında resiflerin tümü kritik olarak sınıflandırıldı. Kuzey Şehzaller'deki tüm Doğu Afrika kıyılarındaki resifler ise ekolojilerini değiştiren ve mercanları boğabilecek farklı alplerin oluşumunu teşvik eden Aşırı avlanma nedeniyle savunmasız olarak sınıflandırıldı. Çalışmayı yöneten IUCN Mercanlar Grubu Başkanı David Obura en acil tehdit iklim değişikliği ve 50 yıl sonra tahmini ederken küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlandırmayı başarıp başaramayacağımız önümüzdeki 10 yılda ne yapacağımıza bağlı aldığımız tüm hizmetler risk altında Doğu Afrika'da turizm sektörü Büyük ve sağlıklı resiflere bağlı şu anda diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti sıcak hava dalgalarını kategorize edecek ve adlandıracak bir sistem kurmayı hedefliyor. Bu gelişme Avustralya gibi ülkelerin ısıya bağlı ölümleri azaltmak için benzer bir sistemi benimsemesi gerekip gerekmediğine dair soruları da gündeme getirdi. Sıcak hava dalgaları Avustralya gibi ülkelerde Diğer tüm doğal afetlerin toplamından daha fazla insan öldürüyor ve bazı uzmanlar onları adlandırmanın ölümleri azaltmaya yardımcı olabileceğine inanıyor. Yunanistan ve İspanya'daki Sevilla kentinin son örneğini takiben Kaliforniya'da yetkililer sıralama sistemi geliştirmek için Ocak ayında bir yasa tasarısı sunacak. Önerilen sistem ısı dalgalarını adlandırıyor ve onları siklonlara benzer şekilde sınıflandırıyor. Ancak sıcaklığa göre kodlamak yerine insan sağlığına ve özellikle ölüm riskine göre sınıflandırmayı hedeflemiş. İklim bilimci Dr. Sarah Perkins Kirkpatrick diyor ki bence hava olaylarını adlandırmak insanlar ve olaylar arasındaki kişisel düzeyde bağlantı kurulmasına yardımcı oluyor. Onu kişiselleştiriyor. İnsanların bir sıcak hava dalgası var siper alıp şunu ya da şunu yapmalıyım demelerine yardımcı oluyor dedi. Avustralyalılar ise sıcak hava dalgalarına çok aşina. Fakat Perkins Kirkpatrick birçok insanın bu olayın ne kadar tehlikeli ve ülkenin en ölümcü doğa afeti olduğundan bir haber olduğunu söyledi. Türetim Ekonomisi Derneği tarafından yürütülen bir proje haberiyle programımızı bitirelim. Fransa Büyükelçiliği desteğiyle Türetim Ekonomisi Derneği tarafından yürütülen kadın üreticilerin sosyal ve ekolojik açıdan adil dönüşümünü destekleme projesinin Temel amacı işini sürdürülebilir ve daha yeşil hale getirmek için desteğe ihtiyaç duyan üreticilere çevrim içi kolay erişilebilir materyaller ve derslerden oluşan bir e-öğrenme programı sunmak. Proje tanıtımı 14 Aralık 2021 tarihinde 18 ile 21 saatleri arasında gerçekleşecek. Yani gelecek salı İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde olacak bu etkinlik. Programda Kadim belgeselinin gösterimi var. Gösterimin ardından belgisayara dair soru cevap oturumu da olacak. Ardından kadının ekonomideki yeri ve türetim ekonomisi başlığında da bir panel var. Herkesin katılımına açık. Projedeki eğitimlere başvuru yapmak isterseniz de yeni projenin tanıtım etkinliğine katılarak Türetim Ekonomisi Derneği web sitesi üzerinden yani türetim.org adresi ziyaret edilerek bu başvuru formuna ulaşmak mümkün veya tabii ki sosyal medya hesaplarında Türetim Ekonomisi Derneği'nin İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. Esan kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özsesme. Sadece bugünkü değil.